pazarlar değerli izleyenler. İnsan Insana programına hoş geldiniz. Günlük yaşamda birçok seçimler yapıyoruz. İnsanlara merhaba diyoruz. Bazen görmemezliğe geliyoruz. Sürekli ilişkiler içerisinde, aile içi, kasabada, yolda, bütün bu ilişkiler içerisinde önemli bir kavram var. Sınırlar. Ve bugün Polat Doğru, hocam sınırlar konusunda konuşalım dedi evet Polat Doğru'yla sohbetimize hoş geldiniz Polatcığım neden sınırlar ya hocam şimdi günlük yaşantıya baktığımız zaman e, yani ben insanları dinlediğim zaman ilişkiler içerisinde değerlendirdiğim zaman çok sık şunu görüyorum ciddi bir şikayet etme durumu var ve insanlar genel olarak bir takım şeylerden mutsuzlar yani sınıflandırma anlamında değil ama böyle sık duyulan şeylerden bahsedeyim bir kere sık sık haksızlığa uğramışız gibi bir durum var. Yani birçok insanın çeşitli pozisyonlarda haksızlığa uğradığına dair bir tespiti var. İş yerinde haksızlığa uğruyor, arkadaşlarıyla ilişkisinde haksızlığa uğruyor, trafikte haksızlığa uğruyor, bir yere gittiğinde sıraya girdiğinde haksızlığa uğruyor. Adalet duygusu yok ve çok ciddi bir haksızlık durumu var diyor. İkincisi, aldığımız hizmetler istediğimiz gibi değil. Hizmetlerden memnun değiliz. Yani birtakım şeyler arayışı içerisindeyiz, günlük yaşantıyı yaşıyoruz ve aldığımız hizmetlerden de memnun değiliz. Üçüncüsü, birçok insanın işlerine karışıldığını düşündüklerini düşünüyorum. Yani diyor ki, herkes benim işime karışıyor. Bunu kim söylüyor? Bunu çocuk söylüyor. Bunu evin hanımı söylüyor. Bunu apartmanın yöneticisi dışındaki insanlar söylüyor. Bakarsan apartmanın yöneticisi söylüyor. Bunu yoldaki şoför söylüyor, o söylüyor, bu söylüyor. Herkes benim işime karışıyor diyor. Üçüncüsü de bir takım insanların haddi olmayan şeyler söylediklerini düşünüyorlar. Yani bu adam haddi olmayan bir şey söylüyor diyor. Herkes de de şöyle bir istemediği bir şeyleri yapıyor ve katlanıyormuş gibi de bir hal var. Şimdi bunları topladığım zaman benim gördüğüm şey şu. Ee, ciddi bir sınırlar problemi var benim ülkemin ve insanlarımın. Yani biz sınırlarımızın nerede başlayıp nerede bittiğini bilmiyoruz. Bunun aslında sınırlarla ilgili bir konunun olduğunu bile farkında değiliz. Ben bu yüzden bugün sınırlar konusunu konuşmak istedim. Çünkü bunun ne olduğunu bilmediğimiz zaman şikayet etmekten başka yapılacak bir şey kalmıyor. Allah belasını versin trafiğin demek çok normal. Ama Allah'ın verdiği ile trafik sorunu falan çözülmeyecek. Yani öyle bir şey olmayacak. Yani. Sen eğer bir şeyin farkına varırsan bu sorun çözülecek. Dolayısıyla bir konuşalım istedim sınırlar ne demek hocam? Biz sınır hmm. derken neden bahsediyoruz? Kişisel sınırlardan bahsediyoruz ama. Ondan önce ben sana bir soru soracağım. Sonra Sence oraya. bütün bu saydığın e, yönlerle ilgili bölüm, bölüm bölüm bölüm haksızlık yapılıyor, karışıyorlar insanlar, haddini bilmiyor yani hizmet verme konusunda kimin ne yapacağı böyle karma tabii, karışık tabii. falan filan. Sence benim insana? Bütün bunların altında sınırlar yattığının farkında mı? Ben hiç sanmıyorum hocam. Peki düşünürlerimiz acaba bu konuda <gülüyor> kitap yazmış mı? Tabii şimdi ha. ben o zaman şey söyleyeyim. Ben e, böyle bir konuyu konuşmaya karar verdiğim zaman bununla ilgili ne yazılmış, ne edilmiş, kim ne konuşmuş, kim ne söylemiş diye bir araştırma yaptım. Fakat bu araştırmayı hem Türkçe dilinde hem İngilizce de yaptım. E, sınırlar konusuyla ilgili döküman ne bulabilirim diye. Adında sınır kelimesi geçen ve bu konuyla kişisel sınırlarla ilgili olan Türkçe kaynak sayısı bir. Ya yani ben iddialı konuşmuş olayım, bilen varsa lütfen yazsın, söylesin. Sadece bir tane kitap var hocam, Sınırlar diye bu. Hayır, bir Amerikalı. Yani iki Amerikalı doktorun ortak yazdığı, Doktor Henry Cloud'la John Townsend birlikte yazdıkları Sınırlar diye bir kitap var. Evet. Ee, o kitap da çok yeni bir kitap değil. Şimdi onun arkasından da arıyorsunuz. Yani sınırlar söz konusu olunca şimdi bununla çok bağlantılı hayır demek, işte insanların hayırını keşfetmesi, yaşamda herkesin istediğini yapmamak, kendi sınırlarının farkında olmak gibi İngilizce aradığınız zaman şunu fark ettim. Yani çok akıllılar için akademik şekilde yazılmış olandan tutun da bu konuya bugüne kadar hiç ilgi duymamış, hiç özen göstermemiş ama şimdi anlaşılacak, onları Ford isteye diye çıkartıyorlar o tip bir altyapı evet. içerisinde. Evet. Ee, onlar için hazırlanmışlara kadar giden bir dünya literatürü var ortada. Yüz, Yüz binlerce. Evet. Yüz yani Hepsi de başka bir yöntem, hepsi de başka bir şey anlatıyor. Sınır ihlali çok önemlidir, kendini koruyup kollaman gerekir diye. Fakat Türkçe'de böyle bir dokümanın olmayışı da bence evet. bizim bu konuyla ilgili önemli delillerimizden bir tanesi. Evet, evet. Şimdi bunu, bunu şunu için sordum. Bu sınırlar kavramı aslında bizim bilincinde olduğumuz ve günlük yaşamda bunu nasıl yaşadığımızla ilgili böyle buğulu. Pek Hı -hı. farkında olmadığımız uyurla uyanık arasında uyur gezer olduğumuz <gülüyor> bir alana denk geliyor. Amin. O nedenle... Mesela iftah ve namus konusunda bir araştırma yap Türkçe. Tabii Şşş, tabii dünya kadar Yani bir değer olarak bu belirgin değil. Halbuki baktığın zaman bir ülke var diyorum sana. Evet. Bir ülke var dediğim zaman ne aklına gelir? Birden o ülkenin sınırları coğrafi gelir? Bir, coğrafi bir sınırtı, devleti vardır. Tabii. Sınırları belli olmayan bir milletten bahsedemezsiniz. Tabii tabii. Bir birey var dediğim tabii, zaman aslında esas itibariyle onun aslında sınırlarının olması lazım. Yani bu birey nerede başlar, nerede biter e, sınırlar olması lazım. Çok temel bir konuyu seçmişsin. O bakımdan teşekkür ediyorum konuşmak için. Bu yani benim tabii yaklaşış tarzım bir bilim insanı olarak ilk yapmak istediğim şey bu neden böyle? Hı. Neden bireyin sınırlarının olduğu yerlerde bizde bir belirsizlik var kafamız karışık? Ve bu günlük yaşama şöyle de yansıyorum. Ee, bu ne vereceğim, fiyatı ne diyorsa bir şey yaparız diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne kadar berbat bir şey değil mi hocam? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yerde ben eğer bunun fiyatına bir şey yaparız dendiğinde hep aklımdan şu geçiyor. Acaba benden daha iyi fiyat alan çıktı mı? Yani çünkü bu bu fiyat gevşek demektir. Evet. Ben A liraya ya 10 liraya bunu alırsam e, hiçbir şekilde kendimi karlı görmem. Yani bunu 8'e de alan çıkmış mıdır acaba diye düşünmeye başlıyorum. Evet. Ee, bu bence çok önemli bir alan. Bunun üzerinde ben buradan bizim bilim insanlarımızı, sosyologlarımızı, sosyal psikologlarımızı, psikologlarımızı beraberce düşünmeye davet ediyorum hı hı. bununla ilgili olarak. Ve bunun temelinde Polatçığım benim yaklaşış tarzım şu. Biz çocuğu yetiştirirken ailede... Aha. Çocuğun bir birey olmasıyla ilgili bazı yönleri kör noktamız var. Göremiyoruz. O nedenle bu kişinin sınırlarının farkına varması ve ben buyum. Aha. Çünkü o sınırlarla beraber bir de sorumluluk. Tabii. Sınırlarını bildiğin andan itibaren Tabii, o sorumlulukla beraber geliyor. geliyor. Şimdi gözlem. Canım benim, tatlım, yapışıyorsun, çöp, çöp, çocuğu öpüyorsun. <gülüyor> Çocuk şöyle bir öpüyor, ondan sonra yüzünü temizliyor. Ve dışarıya gittiğimiz zaman da hayretler içerisinde kalıyoruz. Ay, annesi pek memnun olmadı, rahatsız oldu. Çocuğu öptüm, böyle tuhaf oldu falan şeklinde. Benim gerçekten dikkatimi çekmişti. Tabii. Evet. Üç yaşında bir kız çocuğu, bir şeyler yaptı bilmem annesi o kadar coştu sevdi ki önüne diz çöktü kızı. Sözü dedi, seni öpmek istiyorum öpebilir miyim dedi. Ağzım açık baka kaldı. Ulan sorulur mu çocuğa? <gülüyor> yani <gülüyor> benim yetiştiğim ortamda alırsın ca bir yandan ca bir yandan öpersin bir de bastırırsın hmm. Oh diye. Şimdi bunu yargılamıyorum ama Çocuktan izin alma bilinci bir şey ifade ediyor. Seni tabii. öpebilir miyim? Tabii. Hadisesi var. Bir de Polatcığım bir gözlem daha paylaşmak istiyorum. Tabii tabii. Şimdi, oğlum tımar 6 yaşında ve 6,5-7 e, yaşına doğru giriyor. Baba bisikletim eskidiyor dedi. Benim de kendime göre bir ezikliğim var oğlumla ilişkide. Aha. Alalım oğlum dedim. Babam alacaksın değil mi ben? Evet dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki üç gün içerisinde annesiyle falan konuşmuş. Emirli dedi ki e sen tümüne de alacaksın ne dedi. dedi. Amerikalı Amerika'dayken <gülüyor> o zaman geçip evet dedim. Yarı parasını o versin dedi. Dedim ya çocuk altı buçuk yaşında birisi yarı parasını nasıl verecek dedim. Niye dedi? Sen harçlık veriyorsun, haftalık veriyorsun. Aha. Ben de veriyorum. İki <gülüyor> buçuk dolar, iki buçuk veriyorduk çocuğu Beş dolar haftalığı vardı. Altı buçuk yaşında fena değil hocam. Değil ve <gülüyor> biriktirsin, yarı parasını o versin dedi. Şöyle bir düşündü. Tabii o Amerika'dayım. O kültürün de nasıl baktığını Aha. falan farkındayım. Evet, görebiliyorum. Ee, olur dedim. Timur'la Cumartesi günü bir araya geldik. pisset almaya gideceğiz. Eee... Timur dedim bisiklet alalım. Evet baba dedi gidelim bisiklet alalım dedi. Oğlum dedim yarı parasını sen vereceksin dedim. Annemle mi konuştun? Dedi. <gülüyor> Doğal olur. Annemle mi konuştun dedi? Evet dedim. Olur baba dedi. Şimdi gidiyoruz. Tamam seç diyorum. İlk seçti 180 dolarlık bisiklet. Valla da kırmızı bilmem fiyakalı bisiklet. <gülüyor> Timur dedim onu alacak olursak eğer dört ay beklemen gerekecek. Neyse soruyor şimdi bunlar ne kadar bekleyeceğim? <gülüyor> bunlar ne kadar bekleyeceğim? Ya yani o kadar ay harçlık almayacak anlamında bekleyecek. Evet, değil mi hocam? evet ve 30 dolarlık bisiklete geldik ve nasıl gözü gibi baktı o bisiklete, nasıl şey yaptı. Ondan sorumluluk alması Aha. ve ona katkıda bulunması hadisesi çok. Çok önemli onun için hakikaten. Ve bu bir bilinç. Şimdi Polat. Ya hocam şimdi evet. ben biraz netleşelim diye bununla ilgili bir şey soracağım. Birçok insan buna insafsızlık der yani. Bu bahsettiğiniz şey çocuğun harçlığını oraya harcamasına. Zaten epitopu bugünün parasıyla 7-7,5 lira bir harçlığı var. Her gün bir çikolata parası demek bu. Bunu da yani 30 dolarlık bir bisikletin parasını paylaşsın diye çocuğa ödettirmek biraz insafsızlık değil mi diye soran olur. Eminim ben bir şey yapsak nedir o? Aa. Yani ah canım alalım ne olacak yani diyen çok çıkar hocam. Evet evet hakikaten öyle. Ne kazanacak yani şimdi siz bu söylediğinizle baya baya örnek oluyorsunuz. Bir, bir yöntem anlattınız aslında. Evet. Ee, ne anlatmaya çalışıyorsunuz anne babaları <gülüyor> bunun içinde? Palat... Burada e, çocuk eğitimiyle ilgili biraz izin verirsen böyle kaç, kaçmak kaçma. Kaçalım istiyorum. hocam, kaçalım. E, ben diyorum ki benim ülkemde son 200 yıldır çocuk eğitimiyle ilgili bir milim gelişme olmadı. Dedemin, dedesinin dedesi nasıl çocuk yetiştiriyorsa Aha. genel olarak benim insanım öyle çocuk yetiştiriyor. Aha. Ve bu yetiştirilmiş olan çocukların oluşturduğu toplumun sorunlarıyla karşı karşıya kalırız. Tamam. Şimdi son 30 yılda insan gelişimiyle ilgili, gelişim psikolojisinde çok önemli şeyler keşfedildi. Hı hı. O bakımdan ben bir bireyim, benim seçim hakkım var, ben geleceğimi etkileyebilirim. Bu benim hem görevim hem de hakkım Tamam. bilinci çok önemli ve 7 yaşına kadar oluşuyor. Çok önemli. Bunu yapmadığın takdirde esas itibariyle, Mafya kültürü oluşturuyorsun. Yani birisi sana söylüyor bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın burada bunu yapacaksın, <gülüyor> burada bunu yapacaksın hadi bakalım diyor. Ama demokratik bir kültür oluşturabilmen için her bir bireyin seçiminin anlamlı olduğu Aha. ve o bireyin o seçimin arkasında olduğu onun sorumluluğunu bilerek yaptığı bir durum olması lazım. Onun için küçük yaşta harçlıkla başlayacaksan Küçük yaşta, ev işinde, mesela bizim köylerde çok daha sorumluluk sahibi çocuk yetişebilir. Tabii, tabii, tabii. Çünkü doğal olarak işte birisi eşeğe sulayacak, öbürü tavuğa yem verecek, öbürü ineğe güdecek. Ve beş yaşında koyun gütmeye başlıyor ve müthiş bir bilinçleniyor. Ve ondan dolayı bizler ki çarıklı erkanem. Eve güvenirsin yani o bir yolunu bulur çözer gibi. Evet. Onların sahisi hazırlıyor. O bakımdan ben diyorum ki evet... Hakikaten çocuğumuza acıyoruz, ondan dolayı sürekli koruyucu bir tavır içerisinde oluyoruz. Ama bir gerçek var, yaşamın gerçeği var. Bir, sen sürekli koruyacak durumda olmayacaksın. Olmayacaksın. Yaşamın içinde bu kişi, yaşamını kendi seçimleriyle yürütme durumunda olacak ve bu seçimleri yaparken de sınırlarının bilincinde olursa, ona göre hareket edecek. Yani Haddini yani bilmiş olacak. Anladım. Sınırlarının bilincinde eğer yoksa o zaman Nerede şu anda içinde yaşadığımız ya izin verirsen. Geçenlerde bir arkadaş dedi ki hocam dedi bir ülkeye gittim dedi. Onun için ben Aha. bir yargılama yapmak istemiyorum. Ülkenin ismini falan vererek. Bu basınla ilgili kitap bastırma ile ilgili. Aha. Ve e, şimdi bu ülkeye dedi böyle bayağı işi geliştirmiş olduklarını söyleyen insanlar var. Fakat bir türlü ne zaman alabileceğiz ve verdikleri böyle yani işte olur olur inşallah olur falan türünden bir durum. Bunlar bir şey bastırıyorlar değil mi hocam? Evet. Yani gitmişler bir orada bir baskı teknolojisinden faydalanıyorlar, kitap bastırıyorlar. Bastırıyorlar ama ne zaman verilecek? Nasıl gönderilecek? Bir şeyler konuş ama hep böyle müpem, sınırlar belli değil ve söz verdikleri zaman da yerine getirilmediğinde diyor 5-6 kişi sürekli top gibi atıyor diyor. Ben ona söyledim. O ne diyor? Yani bir anda da gözlüyorlar diyor. Yersen. Yani hangi noktada yersen orada bırakacaklar. Sorumluluk onda kalmış olacak. Şimdi bakıyorsunuz benim ülkemde azılı suçlular 10 yıl geçtiği halde yargılanamadı, dışarı bırakıldı. Aha. Sorumluluk kimde? Hala bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani o insanların dediğini, yani milletime diyorum ki nerede yersen orada kalacak bu sorumluluk. Öyle bir şey var. O anlatıyor, o anlatıyor, o anlatıyor, o anlatıyor. En güzel örneği bu. Sınırlar ve sorumluluk bilincinin olmayışı ve bu deminki söylemiş olduğun çocuklarımızı yetiştirirken onların sınırlar bilinci içerisinde, sınırlar bilinci olduğu zaman ...ilişkiye bir şeffaflık giriyor. Yani kişi kendi sınırlarının farkında olursa... ...kendini tanırsa hayatını daha iyi yönetiyor diyoruz. Değil mi hocam? Ve böylelikle Ve ilişki içinde olduğu ilişki... insanlara da ben buyum Tabii hocam. şimdi sen eğer sınırlarının farkındaysan... ...bir başkasının da sınırı olabileceğiyle ilgili bir fikrin oluyor. Ama e, yani Türkiye nüfusu genç de olsa 6-6,5 yaşını geçmiş vaziyette. Yani biz zaten sınırlarla ilgili... E, alamadığımız eğitimin sonuçlarını bugün sokakta veyahut da günlük yaşantıda ya da ilişkilerimizin içerisinde öyle ya da böyle yaşıyoruz. Sadece öyle değil. Ben şimdi bu insanların şikayetlerine baktığım zaman şunu görüyorum. Biz diğer insanların bizim sınırımızı ihlal etmesine de izin veriyoruz. Sınır tanımlı değil. Tamam. Sizin bahsettiğiniz çerçevede biz nerede başlayıp nerede bittiğimizi bilmiyoruz. Bunu öğrenemiyoruz. Bundan dolayı da bir sorumluluk alamıyoruz. Yani çok basit anlamda mesela şu Harçlık meselesiyle sağlanmamış bir bireysel bütçe yönetimi uzun vadede kredi kartı borcuna kadar gidiyor. Evet çok önemli bir göster. Yani bu kadar bütçe var bu bütçenin içerisinde şeyleri tenzih ediyorum. Yani bir takım insanlar hakikaten zorda kalmışlar sağlık konuları şunlar bunlar öyle kullandık deniyor ama onun dışında bir yanlış kullanım durumu var bu işin içerisinde. Peki diğer insanların bizim sınırımızı ihlal ettiği noktalar var. Biz en çok bunlarda sinirleniyoruz. evet. Yeşil sana yanıyor, adam çat diye geçiyor. Evet. Ve diyorsun ki ya bu ne ya, hak benim de. Evet. Evet. Niye müsaade ediyoruz? Yani bu karşılıklı ilişkimizde de böyle oluyor. Şimdi ben bir plan yapıyorum mesela, bilmem ne ediyorum. Sonra da biri arıyor, yani ben kendi adıma çok müsaade etmiyorum ama çok rahat insanların birbirlerinin hayatına müdahale ettiğini, Onların planlarını değiştirdiğini, yaşamların içerisine kendinden gelip böyle çöreklendiklerini, bilmem ne yaptıklarını görüyorum. Evet. Ve insan niye buna izin verir hocam? N niye böyle bir şey mümkün? Benim Korku Kültürü kitabında bunu evet. bayağı ele alıyorum ama şimdi biz e, şu anda e, diyelim e, nasıl yetiştirilmişsek öyle bir şekilde... Hı hı. E, Çocuğa dört tane köfte veriyorsun. Ne diyorsun? 2 <gülüyor> tanesiyle doyuyor çocuk ve doyduğu zaman anne doydum diyor. Hayır doymadın. iki tane doyulmaz diyor. Müthiş bir sınırlar ihlali canım, var burada. Tabii tabii tabii o. Yani çok temelden bir ihlal var. Ee, <gülüyor> oynayacağım diyor çocuk. Hayır otur, dersine çalış. Oynamazsın diyor. Otur dersine çalış. Burada da önemli bir sınır ihlali var. Tabii. Yani <gülüyor> sınırları belirgin iki insanın yapacağı şey. Ben bak nasahat etme. Yaygın ha. mıdır? Çok yaygın. Öğüt verme. Çok, Çok yaygın. yaygındır. En kibar ama bunlar. Yani evet. bu, bu, bunlar. Suçlama, yargılama, eleştirme. Bunların hepsi sınırları ihlali. İki insan arasındaki en saygılı ilişki sohbet ilişkisi. Hı -hı. Yargılamadan, sınırlarının Hı -hı. bilincinde olarak. ya Bir şey söylemek istiyorum. Müsait misin? Zamanın var mı? İzin verir misin? Şeklinde başlar dostlar arasında. Şimdi onun için bizim ilk farkına varacağımız şey, e, sınırların önemli olduğunu farkına varmak. Ben <gülüyor> Silifke'den Mersin'e geliyorum. Cam oturmuşum. Üniversite öğrencisiyim. Ve orada e, sol tarafımızda oturan e, şey var, e, amca var Silifke'li. Tanımıyorum da, tanınıklı bir tanımış. Aşinalık var böyle. Adam saati merak etmiş. Kolumu aldı, kaldırdı, baktı, sonra kucağıma bıraktı. <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana çok doğal geldi. Dedim ben zahmetten kurtardın. <gülüyor> yani diyeceği şuydu. Yeğen saat kaç diye soracaktı. Aha. Yeğen efedi, saat kaç diye soracak yere, beni zahmete sokmadı, baktı, bıraktı. İşte öyle, yani o koha benim kolum, ha onun kolu, hasat. saat. Böyle bir durum. Lafı da olmaz hocam yani. Şimdi şimdi böyle olunca, e, böyle bir ortam içerisinde ben pimpiriklensem ve sorsaydın da söylerdim falan desin Aha. böyle, gıcık durumuna düşüyorum ve sosyal bakımdan sevilmez durumuna düşüyor. Evet. İlk önce bizim farkına varmamız gereken şey sınırlar diye bir kavram var ve bireyin sınırlarının olması onun doğal hakkı. İzin verirsen burada bir ara verelim. Tamam hocam. Ve döndüğümüzde sınırlar konusunda konuşalım. Kısa tamam. bir aradan sonra sınırlarla sohbetimize devam edeceğiz. Evet, evet konumuz sınırlar. Evet, Polat'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, e, siz en son bu sınırlar konusundan bahsederken bazen sınır koymanın da ortamda sıkıntı yaratabileceğinden bahsettiniz. Yani insanın kendi sınırlarını koyuyor olması onu kötü insan yapar mı? Ya da e, yani böyle bir durumda veyahut hatta benzeri bir vaziyette ilk düşünecek şey şu, kişi sınırlarını koyduğu zaman diğer insanlar... O sınırların dışında kaldıkları düşüncesiyle onun bencilleştiğini düşünürler mi? Bir sınır koymak yaşamda bencilliği sağlar mı yoksa başka bir yere mi gidiyoruz orada? Bence işte bu bir duygusal olgunluk meselesi. Bizim geçen bir programımızda sen şey evlenme olgunluğu diye bir kavramdan evet. bahsetmiştin. Hı hı. İşte bu evlenme olgunluğunun bir boyutu sınırlar bilincine ulaşma. Aha. Ve mesela Osmanlı evliliklerinden bahsederler. Yani kadın kocasına bey diye hitap eder Aha. ve adam da karısına hanım diye hitap eder. Aha. Ve hakikaten bir saygı vardır. Bu saygı evet. birbirlerinin birisinin erkek sınırları vardır. Evet. Kadın onun farkındadır. Onu ihlal ettiği zaman erkeklik grubu incineceğini bilir. Kadına da erkeğin çok saygısı hı hı. vardır. Onun kadın olma dünyasının gizemine. Çok saygılıdır. İkisi de bildiklerini bilirler ve birbirlerine bey ve hanım olarak hı hı. konuşurlar. Şimdi bu bir olgunluk meselesi. Hı hı. Toplum olgunlaştıkça aradaki şu farkı görür. Bencil olmakla birey olmak arasında bir fark var. Anlıyorum. Ve birey olmak çok önemli, sağlıklı bir konu. Bencil olduğun zaman sınırları ihmal, ihlal etmeye başlıyorsun. Hı hı. Tabii karşıdakinin de şu hoşuna gidiyor olan sen beni 3 ihlal edersin ama bana da şu hakkı verirsin. Ben Tabii seni onu ihlal edeceğim. Tabii ki. Böyle başlıyor ayak numarası Aha. başlıyor artık böyle. Ben mesela televizyona çıkıyorum. Bir bölgemizden bir şoför. Televizyona çıkıyorsun abi falan dedi. Evet dedim ben, ben seni şey gördüm falan dedi ve başladı onunla ilgili ne konuşmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini bana söylemeye başladı. <gülüyor> Gerginleştim. İkinci keresinde Telefon ettiğimde, taksi geldiğinde, abi dedi benim bir kardeşim var dedi, şöyle şöyle yerde çalışıyor, şöyle şöyle, onu senin televizyon programına çıkar dedi. Şimdi bir daha telefon etmedim o insana. o durağa bir daha telefon Aha. etmiyorum artık, bir daha çağırmadım. Yani burada hakikaten e, bu sınırlar meselesiyle ilgili olarak ben görüyorum, e, bir yere gidiyorum lokantaya diyelim aa başlıyor hayatını anlatmaya şudur budur falan. Ya ben orada bir müşteriyim. Yani bütün bunları dinlemek zorunda değilim ve ayrıca yeri değil. Yeri değil. Ve o zaman ne yapıyorum? O lokantıya gitmemeye, gitmemeye başlıyorum. Onun için şu dengeyi kurabilmek, o saygılı ilişkiyi kurabilmek bir olgunluk meselesi. Yavaş yavaş yavaş yavaş o insan ilişkilerinde oluşmaya başlıyor. Ama en önemlisi ama en önemlisi Karı koca ilişkisi çünkü çocuklar örnek olacak Tabii. bir de ana babaların çocuklarla ilişkisi ve bunun farkına vardığımız andan itibaren getirdiği bir özgürlük var bir rahatlık var ve bu özgürlük ve rahatlık içerisinde oh, duygusu içerisinde stresi azalıyor kendi yaşamında var olma iznini elde etmeye başlıyorsun. Yani şöyle bir durum var. Eğer bir birey bir başkasının sınırlarını ihlal ediyorsa, bir yerde ihlalci pozisyonundaysa ben onun bir başka yerde ihlal edilen pozisyonunda olduğunu düşünüyorum. Yani adam gelip sizden ya benim kardeşimi de al senin programa çıkart diye bir şeyde talepte bulunuyorsa, eminim ona gelen onun gücü çerçevesindeki bu tip taleplerin hepsine de evet diyordur diye düşünüyorum ben. Peki, Bizi bu noktaya getiren kültür mü hocam? Yani içinde yaşadığımız kültür mü? Çünkü özünde böyle bir şey mümkün değil. Yani bebek bunu yaptırmaz, çocuk bunu yaptırmaz. Nereye kadar yaptırmaz? Senin onu, yani senin ondan vazgeçebileceğini anladığı noktaya kadar buna müsaade etmez. Evet. Benim, benim ülkemde ben anne babaların çocuklarına küstüğünü biliyorum. Anne babalar çocuklarına küsüyorlar. 5 yaşındaki çocuğa güya Ceza veriyor ama çocuğu tecrit ediyor. Bu, bu olabilecek en acımasız şeylerden biri. Yani bunu birkaç sefer yaparsanız e, bir dahaki sefere çocuk böyle bir cezayı almamak için, tecrit edilmemek, sevildiğini ve önemsendiğini anlayabilmek için siz ne istiyorsanız onu yapar. Yani dövmenize, ona buna falan filana gerek yok. Aynen öyle Polat. Bence çok çok çok önemli bir şeyin altını çiziyorsun ...benim ülkemin en önemli konusunun altını çiziyorsun. Yani o bakımdan yeniden söylüyorum... ...bizim 200 yıl önceki çocuk yetiştiriş tarzımızın... ...artık yetmediğini, manipülasyonlarla... Olmayacak e, ...yetmediğini... E, ya senden rica edeceğim. 9 yaşındaki bir çocuğun ağzıyla bana birisi ya. mektup yazmış. <gülüyor> Geçen bir e-mail geldi. Yani ben tabii şaşkınlık içerisinde okuyorum onu bilgilerin bir kısmı eksik o bizim topladığımız iletişim bilgilerinin sadece bir e-mail adresi verilmiş. Ve altında da işte bilmem kim diyor ki ben 9 yaşındayım, çok yaramazlık yapıyorum. Benim yaramazlık yapmamam için annemin ne yapması gerekir diye bir e-mail göndermiş. Evet. Şimdi diyersen yani bunu 9 yaşında bir çocuğun gönderdiğini kabul edersen ah canım ne olmuş orada diye düşünürsün. Bunu cevap almak amacıyla bir çocuğun ağzından yazar gibi birinin yazdığını düşünürsen, o zaman orada da çok feci bir durum var. Evet. Yani bizim böyle bir şeyi onaylayabileceğimiz, kabul edeceğimiz ve ciddiye alıp cevap vereceğimiz gibi bir algı var orada. 9 yaşındaki çocuk yaramazlık yapıyorsa bunu yazar mı? Evet. Ve değerli izleyenler, eğer çocuğunuz yaramaz değilse, eğer çocuğunuz size tamamıyla itaat eden, ve bütün dediklerinizi aynı şekilde yapan ve hiçbir şekilde dediğinizin dışına çıkmayan birisi ise yazıklar olsun size. Demek ki o çocuğu heba ettiniz. Çocuk yaramazdır. Onun için bir anne baba bana geldiğinde hocam çok yaramazlık yapıyor. Aferin diyorum demek ki doğal, sağlıklı bir çocuk. Onun için lütfen ve lütfen bir çocuğun çocukluğuna saygılı olalım. Bir çocuğun yaramazlık yaparak dünyayı ve kendini keşfettiği, aslında sizin dediğiniz o yaramazlık, o aslında var olma çabası içinde, kendini ve dünyayı keşfetmesi içerisinde. Ve ne kadar acıdır ki bir çocuğun ben yaramazım. yani ben, ya, ben Hocam ben hakikaten bir çocuğun onu yazdığına da inanmıyorum canı gönülden. Ama eğer bir çocuk yazabilecek hale gelmişse o noktada, Gerçekten yazıklar evet. olsun. Gerçekten. O, o çocuğu o hale getirmek çok berbat bir şey. Şimdi insan her yaşta kendini tanımak için çok özel bir çaba sarf ediyor. Ve o, o sarf ettiği çabanın temelinde de kendini tanımanın getireceği bir takım e, unsurlar var. Yani istiyor ki ben kendimi bilirsem sınırlarımı bilirim. Ben kendimi bilirsem nereye kabul edebileceğimi, neyi kabul etmeyeceğimi bilirim. Nereye kadar esneyip nereye kadar esnemeyeceğimi bilirim. Ve bu noktada insan aslında kendini tanırken, sınırlarını bulurken değerlerini keşfetme yolunda. Evet. Her yaşta bunu yapıyor. Çocuğun yaptığı da bu, yetişkinin yaptığı da bu. Kendiyle derdi olan herkesin yaptığı şey bu aslında. Evet. Evet. Ve şimdi daha önce sormuş olduğun soruya Aha. geçmek istiyorum. Yani şimdi yetişkin insanlar var benim ülkemde. Evet. Artık büyüdüler. Şu veya bu şekilde bir aile içerisinde geldiler, geldiler, büyüdüler, hayatlarına devam Aynen ediyorlar. Öyle. Ve evet. şimdi bu programı dinlediler ve dediler ki ya bu sınırlar konusunda ben de bir şeyler öğreneyim düşünmeye başladım. Tabii kitap okuma çok önemli, gözleme çok önemli ve bunun üzerinde düşünme önemli. Bir de... Öğretme durumunda olan, örnek olma durumunda olan insanların bilinci var. Tabii. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bir bankaya girdim, 12-13 yıl önceydi bu. Havale göndereceğim, Hı -hı. ev kirası göndereceğim. Bu arada iletişim yönlendiğim bozukluk, yani nereden havale gidiyor bilemiyorum. Gittim, aradım, buldum, baktım, orada. Sıra gibi bir şey var, Benimmuş gibi kitaplardaki anlattığım türden, nerede başlıyor, nerede bitiyor, <gülüyor> kuyruk var mı yok mu belli değil, ben de girmiş gibi oldum. Bekleyen derviş muradına elmiş. Sıra bana geldi gibi oldu. O sırada kapıdan böyle esnaf kılıklı bir bey geldi. Lankurt diye önüme geçti. Doğrudan kasadaki kızla konuşmaya başladı. Tutamadım kendimi. Beyefendi dedim. Döndü baktı. Sıra var? Sen sırada mısın? Dedi. Ya bunu Türkiye'de çok görüyorum ben. Ulan benden başka daha birisi varmış. Bu, arabada da böyle. Sen nereden çıktın? Diyor. Ulan işaret, işaret vermedin de resmi. Nereden çıktın? Diyorum. Bir şeyler yapıyor falan. Şimdi bu böyle yani kol kaldırıp bakıyoruz yani bu böyle şimdi gerçek bu ben 25 yıl yurt dışında ve o kişisel mekan denen kişisel Aha. mekan denen şeyin çok önemli olduğu bir ülkede yaşadığından dolayı pimpirikli bir adam olmuşum <gülüyor> yani herkes söyler ki özür dilerim affedersin bilmem ulan yanından geçiyor affedersiniz diyor şaşırıyordum önce sonra yavaş yavaş biz de öyle olduk kader kısmet geldim şimdi bankada önüme geçti adam beyefendi dedim döndü baktı Kasadaki kız dedi ki, sıra beyefendiler dedi. Beyefendi benim. Çekilir gibi oldu. Şimdi üç tane kafalı oldu bunlar. Ortadaki kafa benim. Solumda bu esnaf kılıklı arkadaşın kafası var. Sağımda arkadaşım. 19 yaşlarında bir kişi var. Üçümüz de soluk alıp veriyoruz. Sağımdaki mantı yemiş galiba sarımsaklı her neyse böyle. Kafam durdu bir şey diyemeyecek harika. Müthiş sinirlendim. Ve orada birden bire şunu hatırladım. Doğan dedim, bu insanların niyeti seni rahatsız etmek değil. değil. Farkında onlar başka bir dünyada. Sen de Silifke'de yetişmiş olsaydın, Terzi Çırak, Kunduracı, şu veya bu şekilde aynısının tıpkısını yapardı. Bunlar 25 yıl yurtdışında kalmadı. O zaman döndüm, göz göze geldik. Aha. Merhaba dedim. Önce nereden tanıyorum gibi baktı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü merhaba arkadaşlar bir şeylerde. Merhaba dedi. Böyle biraz merakla. Ya dedim size bir şey rica edeceğim. Ben dedim uzun yıllar yurt dışında kaldım. Biraz Aha. acayipleştim dedim. <gülüyor> Adam böyle merak etti yani. Biraz acayipleşti. Ne, ne demek bu ya? Ne demek ne, ne, ne de acayip değil <gülüyor> falan gibi böyle. Dedim böyle çok yakın durunca rahatsız oluyorum. Rica etsem şurada durur musunuz dedim. Ve emin ol iki saniye geçmedi. Hemen çekildi. arkadaki hiç üzerine alınmadı. Anlamadı bile ne olup bittiğini. Dedim sizden de edeceğim, şöyle durur musunuz? İkisi, çek, ikisi de çekildi bir baktılar baktılar. Bakışta hocam. şu vardı. Adama acayipleşmiş. <gülüyor> o sırada kasadaki bayan da bana bakıyor. Yani bilemezsiniz ben her gün bunlardan kaç tanesine <gülüyor> karşılaşıyorum gibi. Böyle çok Türkiye'ye özgü bir iletişim ağı oldu. Bunu dışarıdakiler anlayamaz. Yabancı bir ülkedeki göremez bu Göremez geçimi. bunu hocam. İşimi bitirdim. Ve ondan sonra tam ayrılırken adama dedim ki Umarım sizin, sizi kıracak bir şey yapmadım dedim. Benim için Hı -hı. önemliydi bu. Baktı böyle, yok abi. Olur böyle şeyler <gülüyor> Herhangi bir sorun yok. Şimdi, bir insanın gücü ilişkisi kadar. Evet. Ben şunu demek istiyordum. Bu adamla ilişki bozuldu mu? Yoksa ben hala bu insanla konuşabilecek durumda mıyım? Ve... <gülüyor> Konuşabilecek durumlarım. Sana Doğru. söz veriyorum. Ben orada bekleyip bu adamın çayını içebilirdim. Rahatlık ya kusura bakma. Bir çayını içmek istiyorum. Anlatmak istediğim bir şey var. İzin verir misin? Takip ederdim. Hatta öyle inanıyorum ki evine dahi davet ettirirdim kendimi. Tamam. Şimdi benim ama o zaman burada bir tane sorum var hocam. Bu dediğiniz iki birbirini tanımayan insanın ihlali noktasında sizin kendinizi ifade ettiğiniz yerde işe yarar. Güzel de çalışmış. E, fakat bir ailenin içerisinde ailenin küçük oğlu babasına e, bu anlama gelecek, bu tavra gelecek bir tavır içerisinde yaklaşırsa ben çok ailede bunun işe yarayacağıyla ilgili şüpheliyim hocam. Haklısın. Maalesef işte korku küldürü güçlü güçsüz ilişkisi yani. olduğunda yani her şeyden önce güçlü, Hı -hı. Bu güçsüzün tavrını nalan bana medan mı okuyorsun diye algılayıp daha da çok ezmeye çalışabilir. O bakımdan burada güçlü güçsüz ilişkisi yoktu dediğim evet. gibi. İki tanımayan vardı. O bakımdan annelerin babaların güçsüz durumda olanları anlamaları çok çok önemli. İkincisi de güçsüz durumda olanlar benim önerim şu mesela bir çocuk babasına bir mektup yazsın. Babacığım 25 yıl sonra beni nerede görmek istersin? Hmm. Ezilen, aşağıya bakan, utanan, hakkını savunamayan bir insan mı? Öyle bir kızın mı olayım? Öyle bir oğlun mu olayım? Ezik mi olayım? Yoksa sen beni onuru kırılmamış, dünyaya şekle bakabilen, insanlara yaşama merhaba diyebilen bir insan mı olmamı istiyorsun? Babacığım beni kırma. Babacığım benim sınırlarıma saygı göster. Benim şöyle dileklerim var şeklinde bir giriş yapmalı diye düşünüyorum. Sohbet, sohbet, sohbet. Çünkü ben, ben bilincinde olsaydım orada kırabilirdim. Tabii canım. Bırak. Ne oluyor? Yani, Üzen mi çıkacak ya? <gülüyor> Ağzını kokunu senin. Sekin ya. Cık cık falan filan şeklinde. Hiçbir etkim olmazdı. Halbuki onun için mutlaka o sohbet ortamını oluşturmamız lazım. Öğretmenlerimize çok büyük iş çok düşüyor. Çok büyük iş düşüyor hocam bu noktada. Yani ben ihlallerin bir kısmının zaten kültürden kaynaklandığını ve çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Yani bugün günlük hayatta yaşadığımız şey ta oralardan geliyor. Öğretmen de öğrencisine sınırlarına yeterince hassas değil, yeterince takip eder, koruyan, kollayan noktasında değil. Ve bu yapılmadığı zaman da aynı noktaya geliyor. Şimdi o babanın hikayesinde siz diyorsunuz ya, yani siz çocuğunuzu uzun vadede ezilen noktasında mı görmek istersiniz diye. Bu mektubun şöyle bir yönü de var hocam. Şunu da kabul etmemeli bir baba. Bir gün çocuğunun ezen olmasını ister misin sorusuna da hayır cevabını verebiliyorsa gerçekten samimiyet var orada. Onu isteyebilecek aileler var hocam. Evet. Yani güçlü olsun başkalarını esin de varsın insan olarak bir onur monur bir şey kalmasın geri. Çok önemli değil diyebilecek insanlar var hocam. Evet. Bu benim ülkemin en önemli süreci yavaş yavaş... Merhaba yaşam. Merhaba insan diyen insanların sayısı hı hı. artıyor. Kesinlikle evet. artıyor. Çünkü yaşamın ne ekersen onu biçersem kuralı her yerde geçer. Geçerli değil mi? Ezersen mutlaka seni bir gün ezen seni ezen bulunacak. Yargılarsan mutlaka seni yargılayan birisi bulunacak. O bakımdan uzun vadede yine biz bilinci. Uzun vadede yine biz bilinci içerisinde o çocuğun hizasına inmek, göz göze gelmek meselesi var. O çocuktan izin istemek meselesi var. Hanımefendi, beyefendi olma meselesi var. Zaten karı-koca ilişkisinde bu saygı oluştuğu zaman zamanla ilişkisinde bu saygı oluşmaya başlıyor. Telefon attığınız zaman artık yavaş yavaş görüyorum. Hocam evet, müsaade misiniz, misiniz, misiniz diyor. Paldır küldür konuşma durumuna pek girmiyor. Ve bence bir ailenin bir toplumun en önemli değerlerinden bir tanesi. Hemen girdiğin zaman. Ve öğretmenlerimize çok büyük iş düşüyor. Evet. Ben geçenlerde sahnede bir seminerde <gülüyor> 16 yaşında bir kız öğrenciyi kaldırdım. Aha. Dedim şimdiki bir sohbet edeceğiz dedim. Ve uzaklaştım ondan. Rahat mı? Hayır dedi. Sohbet için hiç, hiç rahat değil dedi. Peki dedim ben şimdi yaklaşacağım sana. Rahat hissettiğim Tamam burası güzel sohbet için. Geldiğim noktada tamam deyin, tamam. Rahatsızlık sıfır. Şimdi dedim sana doğru yaklaşacağım. Aha. <gülüyor> bir adım attım, rahatsızlığın var mı? Var kaç? 20 dedi. Bir adım daha attım, 60 dedi. <gülüyor> bir adım daha attım, 95 dedi. Böyle gerildi. Aha. Görüyorsun dedim, senin bir mekanın var. Evet. Senin bir psikolojik sınırın var. Ve her ortamda bu var. Uzakta olduğun zaman da sınır ihlali var. Evet. Yabancı oluyorsun. Aha. Çok yakına geldiğin zaman da sınır ihlali var. Aynen. Ve ondan dolayı bakıyorsun. Yani o sınırlar çok dinamik, çok tatlı tabii, dinamikleri tabii, var. Tabii tabii tabii. Kız oğlan yavaş yavaş birbirini tanıdığı zaman sınırlar değişmeye başlıyor. Ve o çerçeve içerisinde de yaşam ayrı bir dans almaya başlıyor. Umarım benim ülkemde de değerli izleyenler biz sınırlarımızın farkında, biz bilinci içerisinde... Birbirimize saygılı beyefendi, hanımefendilerin oluştuğu gönül birliğiyle geleceğe, aydınlık bir geleceğe merhaba dediğimiz bir toplum olur. Polatcığım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Değerli izleyenler önümüzdeki hafta başka bir sohbette buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.